Değerli izleyenler Doğan Cüceloğlu'nun insan insana programına hoş geldiniz. Türkiye değişim sürecini yoğun olarak yaşayan bir ülke. Bu değişim temelde eğitim üzerine oturmuş vaziyette. Bugün Türkiye'de birçok mevki ve makamlar eğitilmiş köy çocuklarının yürüttüğü o çocuklar tarafından inşa edilmiş mevki ve makamlar oluyor. Ve ülkeye hizmet ediliyor. Ben kendi yaşamıma baktığım zaman bir köy çocuğu olarak doğdum. Ve bugün ülkeme hizmet ediyorum. Bir bilim insanı olarak görüyorum kendime. 11 çocuklu bir ailenin 11 numaralı çocuğuydum. Ve hakikaten benim yaşamımda eğitimin, öğretmenlerin çok büyük katkısı oldu. Bugün birçok hizmet veren, Kurumlarımızda çalışan insanlarımız Türk eğitim sisteminin ürünüyle o yerlere gelmişlerdir, götürüyorlardır. Değerli izleyenler bugün iki konuğum var. Bir tanesi Muazzez İlmiye Çığ. Eminim ismini duymuşsunuzdur. Muazzez İlmiye Çığ Sümerolog. Bir bilim insanı ve 70 yaşından sonra kitap yazmaya başlamış. Bugün 14 kitabı olan... 16. Bir. 16 mı oldu? <gülüyor> Ay çok hoş. Evet. 16 kitabı olan... Gönlü cıvıl cıvıl benim sevgilim. Çok seviyorum kendisini. Evet. Ve eğitim alanının içerisinde uzun yıllar hizmet vermiş birisi. Bir köy çocuğumuz daha var. Mehmet Aksoy. Cıvıl cıvıl, delikanlı. <gülüyor> Ve Mermel Aksoy hakikaten kitabı okuduğum zaman ben, biraz sonra da bahsedeceğim hangi kitabı, okurken böyle dedim, bu benim adamım ya, benden bu adam ya. <gülüyor> o kadar böyle kaptırdım ki kendimi tam anlamıyla gönül insanı olduğumu gördüm. Türk eğitim sisteminin içerisinde bazen coşkuyla, bazen kavgayla, netice itibariyle eğitimini almış, ve bugün sadece Türkiye'de değil dünyada tanınan ve eserleri sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da dünyanın birçok yerlerinde sergilenen kendine özgü bir felsefesi, sanat anlayışı olan bir insanımız ve konuk olarak geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Biz mutlu olduk efendim. Biz size teşekkür ederim. Ay Hazır böyle bir imkan bulduk. <gülüyor> ne güzel. Evet. Güzel bir sohbet oluşturacağız. Gençlerimiz burada. Evet. Cıvıl cıvıl gözleri, yüzleri. Hoş geldiniz siz de. Evet. Şimdi <gülüyor> bu Sözünü etmiş olduğum kitap, Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkmıştı. Muazzez İlmiyeç'in hayatını anlatan Çivi Çivi Söker. Ve Mehmet Aksoy'un kitabı hayatını anlatan, efendim, Heykel Obur. <gülüyor> Heykel Obur. Pek <gülüyor> obur bir benzemiyor ama o Heykel Obur'u olarak tanınmış vaziyette. <gülüyor> Türkiye, eğitim sürecinin yoğun olarak yaşandığı bir ülke. Ve biz bu eğitim sürecini toplumsal değişimin temeline koyduk dedim. Acaba hakikaten eğitimimiz istenen şeyleri kazandırıyor mu? Kazandırmıyor mu? Sokağa çıktık. Vatandaşlara sorduk. Ha, ve sokakta vatandaşlarımıza sorduk. Şimdi bakalım ne cevap verdiler? Ondan sonra onun üzerine bir sohbet oturuşturacağız. Sence eğitim bir insanı neler kazandırmalıdır? Eğitim bir insanı Bilinçlendirmelidir, bir şey öğretmelidir yani. Yani eğitim niye görüyorsun, bir şeyler öğrenmek için? İnsan öncelikle geliştirmelidir yani kişisel olarak, hayata bakış olarak her türlü geliştirmeli. Eğitim bir insana e, en azından bir yaşamayı kazandırmalıdır. İnsanlarla olan ilişkilerini kazandırmalıdır. İleriye yönelik ile ilgili, geleceğiyle ilgili her bir şeyler kazandırmalıdır. Bir hayat görüşü kazandırmalıdır. Ee, gelecekle ilgili e, yapacağı bir destekler, e, bir destektir, bilgi birikimidir. Eğitim her şeydir yani. Eğitim insanı her şeyden önce hayatı öğretir. Hayatı öğrenmek için de eğitim hem ailede hem okulda büyük bir değer kazandırır. İnsan olmayı kazandırır. Evet. <gülüyor> Sokakta vatandaşlarımız, eğitim neler kazandırmalıdır konusunda düşüncelerini söylediler. Evet, Yüveden hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Siz kendi hayatınıza baktığınız zaman, Muhammed Hanım, eğitim size neler kazandırdı? Eğitim pek çok şey kazandırdı. Evvela düşünmeyi kazandırdı. Evvela muhakeme etmeyi, yani neden, niçin, nasıl... Bu soruları sormayı kazandırdı bana. Ki bu çok önemli bence eğitimde. Evet. En önemli şey o. Sormayı bilmedikten sonra eğitimin hiç kıymeti, kıymeti yok. yok. Kıymeti yok. Kıymeti yok. Evet. Öğretim aile soru sana sorsam. bu e, tabi en özdeki cevabı verdi. Düşünmeyi öğretiyor. Aslında ona bir şey daha iyi anlamayı tabii. öğretir. Tabi bir şeyi anlamak için o düşünmek gerekiyor. Ve o sentez, analiz, ve oradan sonra bir şey anlama. O bir sentez yapmakta bir takım sorular sormak gerektiriyor. Neden için, ne zaman? Zaman özellikle. Gerçek. Yani 100 sene, 200 sene, bin sene önceki zamanla şimdiki zaman aynı değil. Aynı olay şu anda başka türlü çözümlenebilir. Evet. Zaman mekan ilişkisi içinde düşünmek. Evet. Meselesini evet. öğretir bence eğitim. Evet. Bir tabii şeyi var. Neyi nasıl öğrettiğin meselesine girilebilir. Buradan çok büyük açmazlara girebiliriz. Çok, çok. Yani... <gülüyor> Şimdi ona <girmiyorum. gülüyor> evet. Evet. evet. Şimdi sizin kendi almış olduğunuz eğitimden her yönüyle memnun muydunuz? Yoksa şöyle düşündüğünüzde şunlar daha iyi olabilirdi dediğiniz yönler oldu mu? Benim zamanıma göre ben çok iyi aldım diye düşünüyorum. Çünkü benim hocalarım... O zaman yani düşünün 1936 26'da ben öğretmen okuluna girdim. Biz öğretmen olmak için yetiştik. ve Ben öğretmenliği çok sevdim zaten. Çok ama e, 4,5 sene de öğretmenlik yaptım. Hakikaten çok severek ve tatbiki öğretmenlik yaptım ben biliyor musunuz? Evet. Tatbiki ne... Sınıfta ben şey yaptım, bir çarpım tablosu yaptım. Üstünde elektrik, küçük bir elektrik koydum. Yanlış söyleyenler o elektriği yakamadılar. Yani öyle bir elektrikle Onu bir... Yaptınız. Ben yaptım, kendim evet. yaptım. Uzun seneler sonra düşündüm, acaba ben bunu nasıl yaptım? Onun şeyini nasıl yaptım diye düşündüm ve gece sabaha kadar buldum. <gülüyor> <gülüyor> tekrar, düşün, <gülüyor> tekrar düşündüm evet. ondan sonra işte telgraf aleti yaptım evet. çocuklar şeyde oynardı ve tekrar birbirlerine verirlerdi yani evet. öyle Hı -hı. Ya bu bakımdan o zaman biz böyle de yetiştirildik evet. zaten evet. yani ilkokul çocukları bir şeyler bilerek yetişmesi lazımdı evet. bir el şeyleri el evet. işleri yani çıktıkları zaman boş olmamaları lazım. Ve öğretmen olarak siz bunun çok farkındaydınız. Çok. Ve evet. biz sokağa çıkıp sorduk. Ha. Çünkü öğretmen eğitimin çok önemli bir öğesi. Hem çok önemli lazım. bir öğesi. Şimdi bir insanın yaşamında karşılaştığı öğretmenler önemli midir sorusunu sokakta sorduk. Bakalım ne dediler? Ha. Çok bir. önemli. Evet. Bir insanın yaşantısında karşılaştığı öğretmenler önemli midir? Pek tabii ki ilkokul başka başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizin hayatımızda çok güzel yerleri vardır. Tabii ki önemlidir çünkü onlar yani insanı geliştiriyor, eğitiminin temelini onları oluşturuyor. Çok önemlidir. Öğretmenler örnek alındığı için insan kendini kopya biliyorsunuz. İyi bir eğitim bile, iyi bir öğretmenle e, kişi kendini daha pekiştirir. Kesinlikle önemlidir. Çok e, benim de... Lise yıllarında bile çok etkilendiğim hocalarım olmuştur. Feyz aldım, örnek aldım veya yerlerinde olmak istediğim, özendiğim. Önemlidir tabii ki. Neden önemlidir? E, yaşınız küçük. E, hayatı öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bir insanı örnek almaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki kişi öğretmen ve onu model alıyorsunuz. Sonuçta söylediği en, en ufak şey, e, yaptığı en küçük davranış size ilham, ilham kaynağı olabilir açıkçası. Evet. Mehmetciğim. <gülüyor> Sana geliyorum. Evet. Bir insanın yaşamında öğretmenler önemli midir sorusunu sana sorarak başlıyorum. <gülüyor> Benim için tabii çok çok önemli. Ee, i̇lk okulda keşmediydım ben ya yani öğretmenim tarafından. Nazmi öğretmenim. Nazmiye öğretmenim. Saygıyı alıyorum. Ee, Allah rahmet eylesin, Gani Ay Gani. şad olsun. Evet. Yani çok bir kere şöyle bir şey. İdealizm diye bir şey var. Biz bu cumhuriyetin ilk işte çağları eğitim seferberliği yapılmış evet. ve böyle bir, bir bütün e, Anadolu'ya öğretmenler gitmiş. Onlardan biri de Nazmiye Hanım, Tekirdağ'dan Yayla gelmiş. Yayla Türkiye'nin en güney ucu, Suriye'deki bir noktası artık. <gülüyor> e, orada bir kasaba ve oraya geliyor ama pırıl pırıl idealleri var. Bayrak gibi geçiyor Hep yani böyle yolun de ortasından de. yürüyerek Ay böyle saçları ya. böyle dalga dalga. Öyle gidiyor elinde şeyler çok ciddi ve bizi çok seviyor. Herkesi çok seviyor. Hı. Ve herkese göre muamelesi değişik yani farkında herkesin. E, genel bir şey var ama onu da biliyor. Zayıf yerlerini iyi yerlerini ona göre de onlar, onlarla ilgileniyor. Beni işte öyle bir şey yaptı ki ben ilk yaptım dışarıya çıkarmıştı bizi resim yapmak üzere. O da bir resim yaparken bu bir kuş Bu ilkokulun ilk günüm oluyor. Nasıl oluyor? İlk günü değil bu evet. daha sonra böyle ben evet. birinci sınıftan böyle onu tam zaman olarak evet. hatırlamıyorum ama evet. ya biraz daha ben de kalem defter falan tabii biz görmedik. Evet. İlkokulda gördük. Evet. Ee, evde öyle bir şey görmedik biz evet. çünkü daha bayır Kuş avlamak bilmem ne işte doğa insan falan evet. ilişkisini tam yaşadık çocukluğumuzda. Yani ben şeyde laboratuvarlarda falan kurbağa falan tanımadım <gülüyor> elimde tutaraktan. O laboraları bilmem neleri <gülüyor> her şeyi derelerde falan gördük onları. Evet. Nazmi Hoca'nın o tepkisidir ki benim mesela bende bir yetenek olduğunu bana söylemesi... Ve beni kucaklayıp böyle inanılmaz bir aşkla döndürmesi ve sen bu buraya resmi yaptın. Nasıl yaptın? Böyle inanılmaz abartılı ama hakikaten inandırıcı. Evet. E, o şey ki bende bir şey varmış <gülüyor> duygusunu kaptırdım. Ve hakikaten o günden sonra hep akademiye girmek için, Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek için hazırlandım. Kaç sene sürdü bu? Ama sürsün. O aşk öyle devam etti. Ben de o aşkı İçimde yaktı yani o fitilini ateşledi. Öğretmenin çok büyük değeri. Büyük çok. Evet. Bence öğretmen <gülüyor> o kadar önemli ki bilhassa ilkokul öğretmeni. Bizim dostumuz şey var biliyorsun Bülent evet. o der ki öğretmen der insan mühendisi. İnsan evet. mühendisi diye evet. o daima söyler. Evet. Hakikaten öyle. Yani bir öğretmen hele ilkokulu öğretmeni evet. o kadar önemli. Evet. ...o çocuğu alıyor... ...sonuna kadar devam ediyor. Hı -hı. Bir kere öğretmen çocuğu sevmesi lazım. Hı -hı. İşte bence de en bu. önemli şey yok. İkincisi... Başta... ...öğretmesini sevmesi... ...ve bilmesi lazım. Hı -hı. Ne kadar bilgili olursa olsun... ...mesela bilgisinden... ...şey yapıyorlar, sınav yapıyorlar... öğretmeni. Bence hiç onun lüzumu yok. Hı -hı. Çünkü eğer... ...isteği varsa o bilgiyi alır... ...ama öğretmeyi biliyorsa o zaman. Çok önemli. Yani çok önemli. Öğretmen çok önemli. Ben şeyde müzede birisi gelmiş bir yabancı bir şey anlatıyorum bana. Anlatıyorum. durda adam dedi ki siz dedi öğretmen misiniz dedi. <gülüyor> ben bir zaman de niye sordunuz dedim. E bunu ancak dedi öğretmen böyle anlatır dedi. A <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten anlatmak ve karşısındakini anlayacak şekilde evet, bunu evet. öğretebilmek çok önemli. Evet. öğretmenlikte. O çok bir sevgiden, aşktan <gülüyor> söylüyor. Sevgi. Sevmeden şimdi Sevmeden hem olur. mesleği seveceksin hem çocukları seveceksin. Evet. Bir de çocukları da de... sevmek lazım. Şimdi evet. Çocuklardan nefret eden bir ilk öğretmen yani. okunu düşünebiliyor musunuz? De i̇şte de, o böyle biliyorum. zorla saate bakıp işte geçmedi. Yani. Allah kahretsin gene, gene gürültü. Ama hmm. onlara kuş gibi gelse mesela o farklı bir anlayıştır. Evet. Mehmetciğim bir ifade kullandın. Bayrak gibi dedim. Evet. Yani şöyle bayrak gibi yürürdü dedim. Buradan ben iletişim seminerlerinde kullanırım. Diyorum ki bir insanın kendisi en önemli mesajdır. Evet. Şimdi Doğru. öğretmenin varoluşu aslında dukarı. en temel mesajı. Ve bence okul sisteminin, eğitim sisteminin önce o insanın varoluşuna bir bakması lazım. Çünkü orada sevgi varsa, orada keşfetme, orada paylaşma coşkusu, geliştirme Ay, coşkusu varsa Ay, hakikaten eksik bilgiyi o alabilir. Kendi içinde geliştirebilir. Ama bunlar yoksa ansiklopedi önüne koy çocuğu, Öğrenemez işte. Öğrenemez. Kötü evet. bir bilgi olur ayrıca. Evet. Da. O ansiklopedik bilgi bence. Evet. E, pratiğe işte her şeyi bilen birisi ama pratikle ilgisi yok evet. mesela. İnsanla ilgisi yok. Evet. Bence hakikaten sıfır değerinde. Mehmetciğim şimdi... E, ...rahatsız olmuyorsun değil mi böyle Mehmetciğim diye? Hayır tabii ki çok memnun <gülüyor> oluyorum. Hayır Ayrıca evet. çok memnun oluyorum. Şimdi ben çünkü yok çok yakın buluyorum her ikimize <gülüyor> kendimi onun için. Biz de öyle. <gülüyor> biz de öyle. Sana ara sıra sevgilim diyebilirim. Diye. <gülüyor> kadar değil. Bir dakika ya bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> yani sevgililer çoğaldı. Çoğaldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu <olsun> böyle? <gülüyor> bu yaşta, Çok genç yaşta sevgili bulmak daha <gülüyor> ne? <gülüyor> şimdi e, bu kitabı okurken, e, Heykeloğlu kitabını okurken e, orada bazı öğretmenler vardı ki, senin kişiliğini ben şimdi biliyorum, tanıyorum. Sen diri bir insansın. Kendine saygısı olan bir insansın. Ezik bir tip değilsin. Şimdi maalesef öğretmenlik mesleğini yanlış seçmiş bazıları da sanki ezmek için oradaymış. Bravo, e, bravo. Kalıplamak için oradaymış gibi. Böyle giri insanları görünce yöneliyorlar. Mıknatıs gibi onu ezmeye çabalıyorlar. Ve senin iki tane olayım, olayım, var. olayım var değil mi böyle. <gülüyor> Ama hiç ezilmemiştim. Ama yani bu bana çok acı verdi. Çünkü bana öyle geliyor ki maalesef şu andaki sistemimizin içinde hala Böyle dipdiri, ileride kendi yaşamına, ülkesine, mesleğine en çok hizmet edebilecek dipdiri olan gençlerimizi bu tip öğretmenler sanki el birliğiyle ezmeye yönetim ezmeye çalışıyor. Doğru ee, no, Bunlardan çok. birisi bir fizik öğretmeni, öbürü de bir beden öğretimi olarak. Görüyorum. Evet, evet, evet. O benim mesela hayatımda 3 sene kaybetmemi şey yaptı. 3 sene üç kaybettim. Sene. Bir onur ve direnç dik durmak açısından için. Dik durmak bence hayatta çok önemli bir şey. Hayat böyle yere 90 derece duracaksın. Sonra biraz fizik eğer insanı belki de ama sen dik durursun. <gülüyor> Mesele budur. Orada fizik hocasının ilk defa bütün sınıfa annemize küfretmesi... ...ben şimdi orada hiç duymadım, böyle bir şey anlayamadım. <gülüyor> ve de işte orada ayağa kalktık ve bir daha da oturamadım yani. Ben lafı da geri de iade ettim. Yani o kendime göre... İade lafını ve ilk kez kullanıyorum geri iade ederim hocam derken zaten ağlamaklıyım yani benim annem bilmem ne değil gibisinden söylemeye utanıyorum halen yani gerçekten evet, adam söylediği lafı evet. e şimdi o böyle geldi üstüme ve o duruşumuzu falan görünce çıktı kendisi gitti ben ayakta kaldım otur diyorlar oturamıyorum. Yani müdür içeri girdi, herkes ayağa kalktı, oturdu ben gene ayaktayım. Zaten <gülüyor> ayaktaydım. <gülüyor> Şimdi orada önemli bir şey var, bir direnç var. E yani bir baş eğmeme. Çünkü çok haklı durumdasın. Bir de onurunu zedeletmeme var. İnsanların eğitimde onurunu kırmayacaksınız. Tabii. Her şey kim olursa her olsun. Şey onur çok önemli bir şeydir. Her şey İnsanı yaşatan içindeki bir enerjidir aslında o. Onursuz insan her şey yapabilir. Onurlu insan hain olabilir, vatan hain olabilir, dönek olabilir, her şey olabilir. Ona güvenemezsiniz. Onurlu insan iyidir. Anlaşamazsanız bile iyidir. En azından nerede olduğunuzu bilirsiniz. Çok önem veriyorum. Bu dik durma adına sene kaybetmenin bende bir kaybı olmadı bence. Şu anda evet, o kadar memnunum ki o şeylere o davranışı gösterebildiğim için. Evet. Yani, çok memnunum. Gerçekten evet. memnunum. Orada eğilseydik. Evet. Ne olurdu? Şimdi artık eğilemeyiz çünkü biz saç gibi olduk. Kırılırız artık. Artık baklattı. <gülüyor> <gülüyor> artık, artık kırılırız artık. Bundan sonra eğilmek yok. Eğilmek yok. <gülüyor> evet. Yani hakikaten e, bu kişinin hayatta gözüne baktığı zaman kendisiyle gurur duyması, e, onurunu... Hala koruyor olması, onun en büyük zenginliği ve evet. eğitim bunu daha güçlü yapabilme yollarını öğretmeli. Bunu evet. bu gelişme durumunda olan gençlerin elinden alacak bir ortam yaratmamalı. Tabii. Bu çok önemli bir mesaj ve 3 evet. yılınızı kaybettiğiniz ama evet. ömrünüzün geri kalan kısmını Di dik, dimdik bir şekilde evet. siz de bayrak gibi yürüme <gülüyor> örneğiyle gidebilme imkanı kazandınız. Doğru, doğru. Beğenli izleyenler, eğitim kalıplayabilir, eciş büçüş yapabilir insanı, evet. eğitim geliştirebilir. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Hmm. Evet, beğenli izleyenler, eğitim geliştirebilir, eğitim Ezebilir, kalıplayabilir. Şimdi... ...öğretmenler... ...öğrencilerini... ...ezmek, sindirmek, bunaltmak... ...küçültmek için mi var? Böylelikle egoları tatmin olur. Sınıfa girdikleri zaman herkes... ...süklüm püklüm tıspıs olmuş vaziyette olur. Bu mu öğretmenlikten anladığımız? Yoksa öğretmen... ...bir kişinin... ...yaşamında daha çok anlam bulmasına... ...daha güçlü olmasına daha dimdik, başı dimdik durmasına yardım eden birisi mi? Buna öğretmenin karar vermesi lazım her şeyden önce. Evet. Ve benim ülkemde görmek istediğim öğretmen esas itibarıyla ikinci türden. Biz zaten kulluk anlayışından gelmiş. Ezileceksin, büzüleceksin, sürüye katılacaksın, bir Çin Düşünmeyeceksin. Düşünmeyeceksin, inanacaksın, o kadar sorgulamayacaksın hadisesi vicinatı sözü var. Diyor ki: Başı yukarıda duran çivi ilk çekici yer. Şimdi burada Açık böyle bak. bir sistem içerisinde insanın başının yukarıda olmasına izin vermez. Sürüden ayrılma, kurt kapar. Aynı anlama geliyor. Birey olmak. Tabii. Zaten böyle bir toplumuz ama eğitim Türkiye'de bir toplumsal değişimin aracı olarak yani biz yepyeni yani. başka bir gelecek yaratmak için bu eğitime soyunduk. Ve buna Cumhuriyet eğitimi diyoruz. Ama bu Cumhuriyet de. eğitiminin amacı başı dik, değerler bilinci olan, kendisiyle gurur duyan, kendisinden utanmayan, üreten şekli insanlar yapmaktır. Bu yolculuk içerisinde işte bugün iki tane konuğumuz var. Bu yolculukta örnek alınacak ve benim ülkeme... Hem varoluşlarıyla hem eserleriyle katkıda bulunmuş, ülkemi zenginleştirilmiş iki insan. Onun için ülkem adına size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız ve iyi ki üretiyorsunuz ve iyi ki teşekkür ben sizin de. arkadaşınızım, dostunuzum. Ama bize <gülüyor> o, e şey bize Çok ait umutsuzluk. Bana ederim. ait yani. Ben bunu yerine söylemiyorum. Konuşun siz sen, sen, <gülüyor> Ben kendim anla söylüyorum. Lütfen yok yok. <gülüyor> benim <adımım konuşamışsın. gülüyor> çok, çok teşekkür ederim. Şimdi e, biz <gülüyor> sokağa çıktık. Acaba vatandaş bizim eğitimimizi nasıl görüyor? Bizim eğitimimizde öğrenme coşkusu önemli mi? Yoksa kalıplamaya mı önem veriyoruz? Sokağa çıktık. Vatandaşa sorduk. Bakalım onlar nasıl görüyorlar? Sonra sohbe devam edeceğiz. Sizce bizim eğitim sistemimiz öğrenme coşkusunu destekleyen bir sistem midir yoksa öğrencileri bir kalıba uydurmak mıdır? Kesinlikle kalıba uydurmaktır. Neden? Çünkü e, sistemin değişmesi gerekiyor. Bir sistem var, o sistemde devam ediyor ve öğrenciler de bu sistemde bir şey öğrenemiyor. Bu biraz öğretmenlerin kendi kişilikleriyle de alakalı, hani Müfredat denen şey belki bir yerde onları sıkıştırıyor ama. Ee, i̇yi işler yapan öğretmenler var yani o yüzden hepten de kesip lazım. Bence sistem hani çok da böyle boğucu, öğretmenleri köşeye sıkıştırıcı bir sistem değil yani biraz da öğretmenlerin eğitilmesinde sorun var. Onun dışındaki okullarda ben çok büyük bir problem görmüyorum. Kalıba uydurmak. Neden? Yani çünkü okullarda hep böyle yani deneye gözleme önem verilmiyor. Hep kitaplardan falan yani böyle e, bir deney gözlem yok hep ezberce. Kalıba uydurmaktır. Hem de yıllardır bu devam ediyor. Çok üzgünüm ben bir anne olarak. Ezbercilikten daha çok özgürlükçülüğe gitmemiz gerekiyor. Eğitim sistemimizin bu yönde olması gerekiyor. Neden? Yani Bir kalıba sokulan insan her zaman unutur. Ama özgür bıraktığınız insan istediği gibi düşünme becerisine sahiptir. Ve çok da rahattır. Sokaktaki vatandaşlarınıza soralım dediğim zaman. Nuhaliz dedi ki çocuklara soralım. Çocuklar <gülüyor> burada. Ama ne? Evet. Şimdi size soruyorum. Siz eğitim sistemin içindesiniz. Hakikaten bu eğitim coşkusuna önem veren, onu korumaya çalışan, onu ayakta tutmaya çalışan bir sistem içinde olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yoksa önemli olan bilgiyi kazanmak, sınavla kusmak ve sınav sonucunu almak şeklinde bir sistem içinde misiniz? Nasıl algılıyorsunuz? İkinci sistem diyorum, ya evet, çünkü genelde onu gösteriyor zaten. Ama bu kaplaşmayı yapmayan öğretmenler de var, onların haklarını yememek lazım. Mesela benim okulumda e, durum kötüydü konu zaten, devlet az yardım yapıyordu. Coğrafya hocamız kendi paralarıyla slaat gösterimi falan yapıyordu, yani kendi üretkenliği vardı yani. Böyle evet, evet, coğrafya öğretmeni. Evet. Ya rica edeceğim o coğrafya öğretmenin adını alabilir miyim? Cemil Yeşilyurt. Cemil Yeşilyurt. Evet. Sevgili öğretmenim Cemil Yeşilyurt, sana selam ve sevgilerimi yolluyorum. Sen benim gönül yoldaşımsın sevgili öğretmenim. Başka arkadaşlar paylaşmak isteyen var mı? Bence de öğrencileri kalıba uydurmak üstüne yani bir eğitim sistemimiz var sanki ama arkadaşımın da söylediği gibi gerçekten içinde çabayla ...çaba sarf eden, sarf eden öğretmenlerimiz de var. Benim de bir edebiyat öğretmenim vardı. Ali Turgut Hocam. Edebiyatı genelde hep böyle... ...önümüze bir kitap açalım, kitaptan ezberleyelim. Sınıfta sanki bir öğretmen yokmuş gibi işlerdik. Ama son sınıfımızda, lisede son sınıfta... ...o öğretmenimiz geldiğinde... ...daha böyle eğlenceli oldu. Hani dersi eğlenceli, öğrenci sonuçta biz de genciyiz. Kanımız kaynıyor. Biraz daha böyle... ...hani seveceğimiz şekilde anlatıldığı zaman... Biz de daha iyi alıyoruz. Evet. Daha iyi bir şeyler öğreniyoruz. Evet. Tabii edebiyat zevki geliştirdiğimiz her. Tabii de. tabii. Bunu yapan sevgili öğretmenimizin adını bir daha söyler misin? Ali Turgut. Edebiyat hocam. Hı. Evet. Kendisine sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Ne kadar güzel. Bak unutulmuyor bir şey yapıldığı zaman Kalk eseri ya. kalıyor, unutulmuyor. Bayanlar sizden paylaşmak isteyen var mı? Şevle. Aferin şu ana kadar e, hiç öyle kötü bir öğretmenin rastlamadım. Bütün öğretmenlerin hepsi gerçekten çok iyiydi. E, ders çok e, çok böyle ...nasıl desem çok heyecanlı e, anlatıyorlardı. E, bu yüzden ben e, ortaokulda hiç kırık notum yoktu. Hepsi çok iyiydi. Yani bu biraz da e, öğretmenin anlatmasına bağlı. Gerçekten çok güzel anlatıyordu. Hiç e, kötü bir öğretmenle rastlamadım. Gerçekten e, böyle insanı teşvik edici, şevk verici e, öğretmenlere rastladım. Bu yüzden de bütün derslerimi çok seviyorum. En çok da e, matematiği çok güzel yapıyorum. E, benim ortaokulda Kadri Kaygısız diye bir öğretmenim vardı. Onun sayesinde matematiği çok sevdim. Şu anda Matipatim gerçekten çok iyi. Evet. Ve öğretmenin katkısı, katkısı, katkısı. Benim de hayatımda öğretmenlerimin çok önemli katkısı var. Gelmişken ben de söyleyeyim. Hepsi rahmetlik oldu ama sevgi ve saygı ile anlıyorum. Muazzez Ak Cahit Okurer, Mümtaz Turhan ve Amerikalı Charles Osgood. Hepsinin ruh şad olsun. Senin söyleyeceğin bir şey var mı Damla? Israr yok. Ama konuşmazsan ağlarım. Hepsi o kadar. Peki. Benim e, lise sondayken bir öğretmenimiz vardı Aynur Yalçınkaya. Biz e, sözel bölümü okuduğumuz için iletişime yönelik bize sorular soruyordu. Örneğin e, işte izlediğiniz yabancı yönetmenlerin beş filmi, okuduğunuz kitaplar, beğendiğiniz şiir ve neden beğendiğiniz, gezdiğiniz şehirler, nerelere gittiğiniz. ...şu an gösterimde olan filmler gibi sorularımız oluyordu bizim edebiyat dersimizde. Çok, yani çok, çok. o parçayı okuduğumuzu anladık mı gibi sorularımız olmuyordu bizim. O yüzden bizim için çok yaratıcı oldu. Bir kere açıp araştırmayı öğrendik. Evet. Lise sonunda da olsa tabii. Evet. O yüzden Aynur Hoca'nın çok hepimizde yeri ayrıdır. Evet. Buradan kendisiyle selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Şimdi... İşte. Siz bir Sumerologsunuz. Hakikaten uygarlığı incelediğiniz zaman çok önemli şeyler görüyorsunuz ve e, ben merak ediyorum sümerlerde eğitimle ilgili. Ay çok güzel orada muazzam bir eğitim sistemi var. Hayret edersin. Tabii onlarda da ezbere şey ezbe çünkü yazmışlar her şeyi. Onlardan çocuklar ezberliyorlar. Ezber var orada da. Ama her şeyi öğretiyorlar. ya yani O çok önemli. Matematik, geometri, e, hukuk, e, edebiyat. Her şey var. Ve orada enteresan bir şey var. Bakın sümerlerde muazzam bir tanrı şey, şey var. Hmm. Tanrılar, tanrı şeyler yığıyorlar. Şimdi onların birçok şeyi lazım. Kaideleri bilmem ne. İnanın eğitimde katliyen dinle ilgili eğitimleri yok. Ha. Evet yani şu şekilde. Eğitim layık yani. Tam layık. Şimdi şeyler var. Ee, efsaneler var. Evet. Yaradılış bilmem ne ama hiçbir şeyde demiyor ki insanlara hmm. yahut da diyelim hmm. öğrenciler şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız bunu yapmazsanız günahtır hmm. yahut da tanrı beğenmez tanrı şey bunlar yok. Anladım. Sümer'de hakikaten bakıyorum orada çok layık bir şey var, sistem var. Evet. Evet. Ve orada insanlar kendileri ne yapmaları lazım diye düşünecekler tanrıları gücendirmemek için. Hmm. Bütün şey her insan kendisinin bir tanrısı var. O tanrı vasıtasıyla diğer tanrılarla bir şey yapıyor... E, münasebet kuru, iletişim kuruyor ve o insan ne yapacağını düşü almıyor. Kendisi Kendi, ya yani burada vicdana muazzam bir şey verilmiş Anladım. insan. Ya aynı zamanda da tabii cemiyetin hmm. o şeyin hmm. e, geleneğine geleneği. Bu konuyu daha sonra açmak istiyorum ama ben şimdi e, Mehmet Bey, siz e, üniversitede de. Türkiye'de eğitiminizi aldınız. Sonra yurt dışında gittiniz. Yurt dışında da devam ettiniz eğitiminize evet. falan. Şimdi bu Türkiye'deki süreçle, yurt dışındaki süreci böyle karşılaştırdığınız zaman eğitim yönünden farklılıklar gördünüz mü? Dikkatinizi çeken? Evet. Aslında farklılıklar var. Çok farklılıklar var. Şimdi ben Almanya'da ya master yaptım, işte ihtisas eğitim diyelim adına. Orada ve burada akademi okudum. Aslında akademilerdeki şey, yöntem hemen hemen aynı. <Gülüyor> aynı ama e, eğitim derken, yalnız okullardaki eğitimi ben saymıyorum. Özellikle sanat eğitimi meselesinde e, toplumun <Gülüyor> içinde ve oradan aldığınız o ilişkiler içinde kazandığınız, o atmosferden kazandığınız eğitim çok daha önemli oluyor. Aslında sanat okullarında da bence insan e, hocadan öğrenir. ve bir Ama en çok da atmosferden öğrenir. Yani orada herkes bir şey yapıyor. Resim yapan var, heykel yapan var, grafikçiler var, iş dekorasyon var, mimarlar var falan. Bunlarla birlikte bir atmosfer içindesiniz, bir çaba içindesiniz. İster istemez görüyorsunuz, katılıyorsunuz şeylere. O insana okul bunu öğretir. Yoksa mesela heykel bence usta çırak ilişkisi içinde öğrendir en çok. Ama okulu, okulun o faydası vardı, onu veremezsin okulda. Ama kendi atölyende eğer böyle bir okul atmosferi varsa hmm. o da tabii en ideali odur. Hmm. Çünkü bizim işimiz pratiktir. Yani çekici şöyle tutacaksından başlar hmm. taş budur şöyle kırılır hmm. bak bunun özellikleri budur hmm. şöyle kaldırılır böyle çevrilir. Hmm. Yani bir ma malzemeye <gülüyor> bağımlı bir iş olduğu için Böyle teknik şeyleri de öğretmek gerekir. Hı -hı. Yani eskiden işte kalfa çırağa vezne şeyi getir, vida şimdi burada vidayı tutar, bu atar, vidayı getir falan gibi <gülüyor> Böyle bir şey üstten bir konuşma falan. O, ondan sonra o da ötekine öyle yapar falan yani. böyle bir yani o artık Hı -hı. vidayı Hı -hı. sıkıyor yani. Evet. Bütün işi de o yapar. Yani. Evet, evet, evet. <gülüyor> Ama... Burada bir şey soracağım. Yani bu ee, ilişkiler içerisinde e, toplum ve halk nasıl yer alıyor? Yaşayan kültür nasıl yer alıyor? Bu Eğitim açık mı aynı zamanda toplumla ilişki kurmaya? E, değil, halkın değil. içerisinde olmaya? Değil. Maalesef değil. Bizi kendi mesela ben akademide e, Anadolu Anadolu kültür ta, bir tarih yani kaç medeniyet gelmiş geçmiş ve bizim mesela sanat okullarında bu halen yoktur. Bu gelmiş geçmiş kültürlere dokunulmaz. Yaşayan kültürle Tabii. ilintili hiçbir şey söylenmez. Evet. Yani yazın mesela dese ki bana git Nevrut Dağı'na çık orada şunu ne gördün ne yaptın anlat. Ya da bilmem ne köyüne git şuraya git buraya git dese Tabii. görevler görse, verse böyle bir şey yok. O, o, o medeniyetlerle ilgili mesela hikelse konumuz o medeniyetlerin form anlayışı nedir? Toplumsal içerik forma nasıl yansımış? Bunlar hiç yani öğretilmez gerçekten. işte Hitit heykeli böyledir, Asur Çok heykeli ben böyledir. Ben Bu da zaten yarım yamalak öğretilir. Başta bize zaten her zaman bir Yunan büstü, Yunan bir torso konur, bir şey konur. Ondan yaparsın. Mısır heykelinden sonra Mısır'da heykeli artık en üst dereceye gelmiş. Yani gerçekten en ulaşılmaz bir yere geldikten sonra tekrar işte... ...Yunan'a dönmüş. Yunan aslında ya, klasik Yunan heykeli benim için heykelin bozulma dönemidir. Hmm. Yani bu çok iddialı bir laf olabilir ama benim için hmm. öyledir gerçekten. Ben çok beğeniyorum bunları. Bu, bu çünkü yani bir figür artık onu gören şey, o bir takım şeyler var ona yapılmıyor Ama anlam olarak, formunun taşıdığı anlam olarak ve gizem olarak, kavram olarak... ...Mısır'ı tutamaz, hayatta tutamaz, Asur'u tutamaz, imkansız. Ya. Ay öte şey Sümercis koymuşsun. Sümer. Siz Sümer ya asır derken Aa, işte yani onları. Yani Mezopotamya demek. Sümer, Mezopotamya demek. Sümer'i söylese. o kadar güzel yazmış ki Hermur evet. Sümer e, kelini 2400'lerde olan heykelleri en güzel şeyleri diyor. E, bu şeyi alıyor. Dur bakayım söylemeyeceğim ama gudea, en o. güzel o gıdağı heykelleri bilmem evet, ne. Evet, onlara ya yani Mısır'dan çok daha üstün. Mısır şey yapıyor. Düz yapıyor. Böyle hmm. cansız. Hmm. Ama Sümer'de ...bir can vardır. Hı hı. Daima gözlerdeki bir canı vardır. Hı hı hı. Hareketlerde bir can evet. vardır. Evet. <gülüyor> Şimdi evet. burada tabii şeye takılabiliriz. Evet. Aslında benim için mesela benim... ...Mezopotamya sanatını... Evet. ...genel olarak yorumlarsak... Evet. E, ...o can dediği şey aslında... Yoradan ...yaşama kayboluyor. sevinci. Yaşama, yaşama sevinci taşır. Sonradan kayboluyor. Hayır o hiç kaybolmamış. Her zaman var... Hı. Yaşama senin mesela bakarsınız savaş röliyefleri. Hmm. Asur'dan her mesela hmm. onların en mükemmelini onlar yapmış. Bakarsın ama atlar süslü püslü böyle her yeri bu kadar o kadar say savaşa gitme oyuna gidiyorlarmış gibi. <gülüyor> Öyledir o kadar hayata baldır asma yaprağının ence en detayına üzümlere bilmem varana kadar. Hmm. Şimdi Sümer'de de böyle... E Haltunların bütün elbiselerinde falan yaşama sevinci fışkırır yani. Evet, Sonra onların evet. şeyleri mühür mühürlerdeki <gülüyor> tabii. sanat çok o, fazla. Onlar tabii Şu kadarcık şeye şeyler... neler sığdırmışlar evet. ya. Evet. Ama genel olarak demek istediğim bu Asur ya yani mezopotamya sanatı beni orada en etkileyen şey Asurdur onu söylemem evet. lazım. Oradan sonra şeye gider. Bunları zaten birbirle karşılaştıramazsınız. Evet. Kişiye göre değişen şeyler vardır. Evet. Ama Mısır evet. heykelinden öğrenecek o kadar çok şey vardır ki form açısından. Evet. O, o yüksek düzeye geldikten sonra nasıl şimdi modern formlar artık onlara doğru gitmeye başladı. Evet. O e, Muazzez San'ın söylediği dikey, dik duran şeylerin ve verdikleri enerji çok önemli. Yani şöyle duran bir figürün Taşıdığı enerji inanılmaz. Yani böyle uçan hareketlere falan hiç gerek yok olmadan onu yüceltebiliyor ve ona inanılmaz bir enerji yükleyebiliyor. Benim mesela hayran bırakan şey tam da budur yani. Evet. Enteresan bir şeydir evet. yani. Çevremizle demek istedim konuya gelirsek dağıttık evet. biraz konuyu kusura bakma. <gülüyor> Şimdi çevreden, yaşanılan bölgeden, coğrafyadan, iklimden öğrenecek çok şeyler var. Ve biz bunu bilmiyoruz. Yani mesela ben Akdenizlik diye bir şey oldu. Akdenizli kültürü diye bir şey var, hakikaten var. Bir davranış biçimi var, tepkilerimiz farklı mesela. Bir meseleyi evet, algılamamız evet. farklı. Evet, Bunlar evet. mesela biz e, akademilerde, sanat okullarında bunlara gidilmez, o kişiye göre eğitim verilmez bu adam. Böyle tepkisel bir adamdır mesela evet. deyip ona göre ona eğitim vermek lazım. Evet. O cezalandırmamak gerekiyor mesela evet. onu. Ya da durgundur, sakindir. E, ritmi farklıdır. Yaşama ritmi farklıdır. Eğitimde bunlar mesela sanat eğitimi özellikle çok önemli. Ona göre vereceksin. O belki iki ay sonra anlar onu çok ama çok iyi anlar. Evet. Bazısı üç günde anlar. Şimdi yani. ne yapacaksın? O birisi aptal öteki zeki değildir yani. Hiç ilgisi yok. Yani, Yaşama çok ritmiyle çok ilgisi teşekkür var. teşekkürler. Yani. yani ben öyle soru da damlayasam. <gülüyor> <Canım be. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonra da dansı dansı Değerli izleyenler <gülüyor> Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız <gülüyor> Değerli izleyenler Bugünkü konuklarımızla Ele aldığımız konu eğitim Eğitim iki türlü Kendisini gerçekleştirebilir Bir yanda Bir yanda Kalıplamaya yönelebilir. Kalıplamaya yönelen eğitimde önemli olan kalıplardır. Gel bakayım, ben seni şu kalıplara dökeceğim. Sen çıktığın zaman şöyle düşüneceksin, şöyle davranacaksın. Bütün için, dışın şunları gösterecek. Ben senin programlayıcınım. Böyle bir tavır içinde olabilirsiniz. Buna da eğitim adını veriyoruz. Kalıplayan eğitim gizden gizliye kendisini gösteriyor. Böyle bir toplum birbirinin aynısını düşünen, tıpkı düşünemeyen bireysel olarak yaratamayan insanlardan oluşan bir toplum olur. Öbür taraftan eğitimden gelen insanın potansiyelini geliştiren ve o kişinin kendi anlam verme sistemi içerisinde dünyaya merhaba demesini sağlayan, ayaklar üzerinde durabilen, karşısında çıkan sorunları kendi bildiği şekilde çözerek ilerleyen ve yaratan, üreten, paylaşan insanlardan oluşabilir. Bu toplum cıvıl cıvıl sanatta, bilimde sürekli üreten bir <gülüyor> toplum olur. Uygar bir toplum olur. Şimdi biz bir değişim süreci içerisinde eğitime baktık. Bu değişim süreci içerisinde eğitimi önemli gördük. Evet. evvelden. Ezbere önem veren, söylediğini dahi anlayamayan insanları üreten bir eğitimimiz vardı. Ondan sonra Cumhuriyet eğitimi geldi. Cumhuriyet eğitimi acaba ben şu tür yurttaş istiyorum ve bunun ötesinde başka bir şey istemem tavrı içinde mi oldu? Yoksa bu ülkenin çocukları olabileceğin en iyi şekilde olsun şeklinde geliştiren bir eğitim oldu? İşte öğretmen burada kritik farkı yarattı. Ya geliştiren oldu, ya kalıplayan oldu. Ve bu yürüyüş içerisinde de işte insanlar yetişmeye başladı. Bu süreç içerisinde bazı öğretmenlerimiz dokundu. Yıldırım'a dokundu, Semih'e dokundu, Hatice'ye dokundu, Damla'ya dokundu. Ve, Ve onlar belirli bir hız alarak, belirli konulara daha şekle bakmaya başladılar. Bazı insanlar... ...Muazzez İlmiye Çığa dokundu. Kitap okuduğunuz zaman göreceksiniz... ...en önemli öğretmeni babasıydı. Ve o yolculuk içerisinde... ...bir yol almaya başladı. Nazmiye öğretmen... ...Mehmet Aksoy'un hayatında... ...son derecede önemliydi. Benim hayatımda önemli olan öğretmenlerimin... ...adını söyledim size. Evet, bugün iki konuğumuz vardı. Şimdi merak edeceksiniz... ...bu konuklar kimler ve... ...niye burada diye ben yeniden... ...hatırlatacağım. Çünkü... Önümüzdeki hafta yeniden onlarla sohbetimize devam etmek istiyorum. Muazzez İlmiyeç'i 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu. 74 bin. 3 bin tableti temizleyip sınıflandırıp numaralandırdı. 3 bin tablet elinizden geçti. Yayınlandı. Ve bunlar yayınlandı. Dünya bilim adamlarına... Kesinlikle. eşsiz bir kaynak oluşturdu. Doğru. doğru. 70 yaşından sonra... ...kitap yazmaya sonra başladı. 80'den sonra <gülüyor> 80'den sonra mı? He. Vay! özür dilerim. Alamıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Bu ne demektir benim için biliyor musunuz? Daha ben 70 yaşındayım. Yazabilirsiniz. Hazırlık yapıyorum. Yani ben şimdi ısınma devresindeyim. Hazır olun. Böyle bir devredeyim. Mehmet Aksoy gördüğünüz gibi delikanlı, dimdik ve kendi yaşam felsefesini taşa yansıtan o ışık ve enerji konusunda son derecede bilinçli ve bizim ülkemizin insanı Bizim toprağımızın kültürünün bilincinde, onun ne verebileceğini bilen, sürekli düşünen birisi, paylaşan birisi. Benim yaşamıma zenginlik katılar. Bu iki kitap, Heykel Oburu ve Çivi Çivi Söker, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yayınlandı. Sizin de yaşamınızı zenginleştirir, kesinlikle öneriyorum. Ve değerli izleyenler, biz bugün bu iki sevgili insanı aldık, sohbet ettik, konuştuk. Umarım bir zenginlik kazandınız ve bizimle beraber olmaya devam edersiniz. Çünkü bu bir farkındalık yolculuğu, farkına vardıkça zenginleşeceğiz, daha güzel bir gelecek oluşturacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.